Elhamdülillah ne bihedane alihala ve Allah ve ma terfiqî ve ac'sami illa ilaha Yaqad jihayetu Rusulü Rabbina bihaq Salimu ala Muhammed Allah Rasulü Allah Rasulü Allah Alâ Allah Rasulü Allah Rasulü Allah Rasulü Allah Rasulü Allah والله على Bela hukma vellu thumma Allah حَصَنْتُكُمْ بِلْحَيْرِ قَيْهُمْ بِلَّذ۪ي لَا اِمُوتْ اَبَدَّا وَتَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّٰرِ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُبَّةَ allah Teala ve Tefettif Hazretleri bizlerden ne istiyor? Nasıl olmamızı istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Nasıl kul olmamızı istiyor? Kur'an-ı Kerim bize niye indirdi? Kitapta neler buyuruluyor? Bunlar bizim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 Görüşleri nasıldır? Bu sapık mıdır? Hidayet üzere midir? Hak, Hakkın bahsediyor. Bu fetva mudur? değil midir bu? Böyle bir zamandayız. Şimdi biz ortadan konuşuyoruz. Konuştuklarımız kayıtlar altında bu kadar hemen. Hemen insan tabi bir güven meselesi var ama kim olursa olsun insan bunu araştırabilir. Ad-i kerimeler ortada hadis-i şerifler Meydanda bu kadar hak zahir iken şimdi sapıtmanın şaşkınlık içerisinde kalmanın, odalamanın ne manası var? Bu iş ilimsiz olmaz arkadaşlar. Bu iş ilimsiz olmaz. Allah'ın yolunda ilimsiz ilerlenmez. İlimden maksat din ilmidir. Gayet hadis ilmidir. Fıkıh, tasavvuf, hakaid irde edilir. Tersir, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf.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 Rabbim tamamlasın. Amin. Amin. Ama yeterli midir? Değildir. Çünkü neden biz burada bir saat, bir buçuk saat içerisinde ancak teşvik yapabiliyoruz. Teşvik yapabiliyoruz. Bunun tafsilatını size havale ya Bu kadar kitaplar niye yazıyoruz? Bu kadar koca tefsir, ruh-i yazılıyor? niye yazılıyor? Yani hepsinde bize faydalı ilimler var. Her ayetten nasibimiz var. Bunlar bize indirildi. güzel Bize lazım. Bir de maç sonuçları lazım değil, dizilerin rövançları lazım değil, filmlerin içerikleri lazım değil, bir de oyun, eğlenceler, tiyatrolar lazım değil, biz bunlardan mesul değiliz, bize öldüğümüz zaman bunlar sorulacak değil, münker geldiği zaman bunlardan hesap verecek değiliz biz. Biz Allah'ımızın ayetlerinden, Kur'an'dan mesulümüz. Kur'anla aramız nasıl? Yani sade okumak değil, testlerini okumak, manasını anlamak, amel etmek, bir de insanlara öğretme tarafı var. Ne kadar vazifemiz fazla? 24 saat bunun neresine yeter? 5 saat, 6 saat uykuya ayırsak. Taş çatlasın 8. O da tabii sabah namazı falan rastladığı var. Bir tek geceler kısa olduğu vakitte 8 saat uyumazsın Çünkü 8 saat uyuyan sabah kaçırır. Hadi gündüzden de gece kısa olduğu vakit kaybule olarak ilave yapılsa. Yani 5 saat uyku insana yeter buyuruldu Efendim Baba Ali Aleyhisselatü'n-Efendi. <gülüyor> Fakat tabi bazı insanın bünyesine yetmez. Ona 6-7 saate kadar müsaade edin. 7 saat haydi yani, Yetmesi lazım. Ama çok yiyen, çok su içen, çok su içen çok uyur. Dolayısıyla yine mesele yemekten geçiyor. Ondan sonra, yani bunun uyudun, uyandın, abdest kahvelemeler falan sekiz yani. Şimdi bunun abdesti de var, kuşluğu var, var, var insanın. Ve şirret var, melek değiliz. E kalıyor 16 saat. Bunun 8 saatinde dünya işine harcamak yeterlidir. Bakın, bütün dünya ee, ülkelerde en fazla iş ne kadar? Sekiz saat. Ama bizim Türkiye'de dört saat. Bu sekiz saatin dördü çay kahveyle galiba. Mesai dört saat. Ama gitmesi Yani sekizi orada doldurur. O başka. Hep çalışmak yok. Çok kaypakla, kaçamakla. Hep haram işler. Çok. Çok haram. Hele bir devlet memurunda olan çok haram işler. Yani o saatin tümünü vazifede doldurması lazım. Bu arada bir fuzuli konuşsa onu Allah sorar. Para alıyor çünkü. O zaman iki kişinin evrağı yarına kalıyor. Üç kişinin işi öbür güne kalıyor. Hem kul hakkı var hem Allah hakkı var. Kamu hakkı var. Çok fena bir şey. Sekiz yani saat insan çalışsa bu da herkese yeten. Zaten sekiz saatte ekmeğini kazanamayın ama on sekizde de kazanamaz. E ne kaldı? Sekiz. Bu sekiz nereye kazanacak? İlim, amel, ihlas. Namaz, zikir, insan tarikat derste olsa mesela, en ileri derslerde de olsa üç saati geçmez. En yüksek dersler. Yeni dersler, saat bir buçuk saat. İleriki dersler murakabeden sonra biraz üç saate kadar gider Zikri ayıracak, namaza ayıracak, ondan sonra İlme ayıracak. Yani zikre ayırması lazım. Zikirsiz olmaz. Mevla ile huzur bulması lazım. kimseyle konuşup görüşmemesi lazım. O saatte böyle telefon, kapı, şu bu. Bakmaması lazım. Onu Mevla'ya ayırması lazım. Onun için ne lazım? Gece teheccüde kalkmak lazım. Şimdi sen teheccüde kalkarsan herkes uyuyor. Uyuduğu için gece dörtte seni kimse aramaz. Ama sen gündüz dörtte ders otursan kırk kişi arar. O zaman da ya telefonu sessizliği alacağım ya da vurmur öterse seni meşgul eder. de aldığın zaman bütün millet kapatörüne, niye bakmıyorsun telefonuna ya? He, gelince konuşur. Uzun söyler. Gece kalkabilmek bu işin en âlâsıdır. Olmadı. Sabah namazdan sonra işte. Ama ben şey diliyorum erken falan. Tamam, işten çıktıktan sonra vakit Yani sekiz saatin ahirete ayırmak lazım. Bunun içinde ne var? namazlar var, zikirler var, Kur'an kilaveti var, sohbet dinlemek var, e, efendim, ilim. Herkes biraz Kur'an okuma, e, ağzını düzgün kıraat yapma, efendim biraz e, tefsir hadisten bir şeyler okumağa, Türkçe. Efendi Hazretleri buyururlar, kaddesallahu sir Onun sözlerini dinlesek, bize yetecek artacak. Sınav ruhun fukar tefsir. On beş dakika derdi. En az 15 dakika okuyun her gün geldi. Mesela Kur'an-ı bir yüz okuyun. Olmadı yarım yüz. 10 saymak. Hiç olmazsa 10 saymak. Ama biraz büyük lafı dinlemek lazım. söz dinlemek lazım. Sana göre yazmadan sonra yat. Ya saat 10 yatağa kom, saat 3 yatakta uşte. Sana ölçü veriyorum. Ama Yatsı 11'e giderse onda uyuyamazsın. O başka. Ekseriyeti bu. Söylüyor. E sana diyor. Efendim şunlara ayır. Mesela Yatsı'dan sonra e, böyle oturan, muhabbet eden, konuşan, eden falan. Ben bunlardan razı değilim diyor. E niye razı değil? E çünkü sahabi-i Yatsı'dan çıktıkları vakitte. Elbiseleri zaten onlar bizim gibi böyle düğme müğme birkaç takım bir şey yok da. Yarı yolda elbiselerin soyunmaya başlattılar. Niye? Eve girince elbise soyunma çok vakit geçmesin. Hemen yapacak Niye? E, i̇kide teheccüde kalkacak. Birde kalkan var, ikide kalkan var. E sen otur film haberler, reklamlar, açık oturumlar ne olacak? E hocam sen de televizyon açılıyorsun, bizi huzur bırakıyorsun. Ben sana uyanırsan beni dinle diyorum. kalkacaksan beni mi dinle? Uyanıksan. Ben Bende ismi bulamaz. <gülüyor> Öbür programlardan iyiyim. Ayet ödülüp başka buluyorum. Uyuyacaksan hemen yat. Hemen yat. Ama o zaman ben 12'de de yatsam sabah namazına kalkarım 2'de de yatsam zamanı kadar veririm. O zaman dinle. Ama ben şimdi dinlersem tehditülü kaçırırım. O zaman yat. Bunlar hesaptı. Ben avara gezen boştakilere tak onları takmaya çalışıyorum bu tarafa. Sen ne takılıyorsun bana ben benim herşeyime? Sen aklını enermişsin? Bu var ya da burası o. Tamam. Bir sana televizyon mu dedik? Zaten seyredenlere duyur diyoruz biz sana. Sen zikir adamsın, derviş adamsın ne işin var? Niye bir lafları doğranmıyorsun her şey Uzun uzun izah mı gerekir ya? Akıllar sana işaret yeter. Vaktini ayıracaksın vaktini, vazifelerini vaktine ayıran <gülüyor> vakitlerini vazifelerine bölen saliktir. Salik Allah yolcusu. Allah'ın manevi yolunda yürüyen demektir. Yok efendim vazifeyi, saati, maati karıştıran sefihtir. Ali Hakk'a Efendi babamızın kelamıdır. Kadesi Allah'a şerr. Yani beynsizdir. Hiçbir çıkmaz onda. Bütün evliya Allah ittifak etmiştir ki Söz birini yapmıştır. Tezkür namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Efendimiz terimin sözüdür bu. Bütün evriyayi aktif habermiş. Tezkür kılma kalbi ölüdür. Yani sabah kalksa da kılsa da kalp manevi kalp hasma. Ama sen şimdi o diye ben, ben böyle tarikatçı değilim, bugün bugün değilim. <gülüyor> Ben öyle çok zikir müdür bilmem, sen bana ne diyorsan, sana ne diyorum, beş vakit namaz diyorum sana. Evvela ehl sünnete göre iman, sonra namaz diyorum ben, namaz deyince de sabah namazına kalkan hele de cemaate giderse, tam, bu, bu adam hakikaten e, zahirde vazifesle yapmış olur. Ama namaz ne ilmişler İlim ister, İlmi, e, namaz hakkında burada kadar fıkıh mesele var, abdest hakkında burada kadar mesele var. Şimdi, ta'an etinden, abdestinden, husbinden e, akâh olmayan, haberdar olmayan namazı kabul olmaz. Namazın dışındaki şartlar var, içindeki şartlar var. Bunları bilmesen namazı olmaz. Tarzı var, vaatibi var, sünneti var, sahabbi var, edepleri var, haramları var, mekruhları var, müşrikleri var, ilim işte. Bu işler ilimsiz olmaz şimdi demek istiyorum ki bu kadar mesele varken 8 saatte istirahat, uyku falan yemek içmek 8 çalıştık kaldı 8 bunu da ahirete ayırabilirsek namaz, abdest şey, efendim, zikir ve ilim ki yetmez yani ilim hakikaten birkaç saatini alırsa Günde bir vakit bir arifası da Çoluk çocukla ilgilenmek var hanımına bir hal hatır etmek var Nasılsın, iyi misin demek var zaten hanım Film seylersen bir şey demez Kitap okusam bir şey der Kitap alsan yerine bir şey yapar. Aa sen de benim yanıma gelince Kitap alıyorsun ya, Şarkı söylesem bir şey demiyorsun Türkü dinlesem bir şey demiyorsun İlme çalışınca niye bir şey diyorsun Çünkü şeytanın damarları var Elisa hava elşeytan Kadınlar şeytanın nesildirler? ipleridirler Yani oltalarıdırlar erkeklerin avlamak için, tağlamak için. Onun için bazı kadınlar derlermiş ki kocası alim çok kitapla uğraşan bir kumaya daha razıyım demiş, yeter şu kitapları bıraksın Allah Allah. Çünkü öyle alimler vardır. Bizim rağmenli şehit Bayram Hoca onlardan kabr Nur olsun. Allah Allah. O kitaptan hiç doyma. Ve 24 Allah Allah. saatte 18 saat okuyordu. Acayip bir adam bilir Şimdi el yani iki aç doymaz. Ceylanlar dünya ilim açı doymaz, dünya açı doymaz. Allah bilir ilim açı eli. Ilme devam etmeye olacak. Bir de çocuk çocuğun terbiyesi var, onlara öğretmek var. Eve de tabii onlara bir nasıl bir şey, bir yemek yemek, çay içmek de var tabii. Çocuk çocuğun ayrıldığı vakitler. E, boş sayılmaz. E, bunları toparlandığım vakitte film seyretmen vakit kalıyor mu? Dizi seyretmen vakit kalıyor mu? Tiyatroya vakit kalıyor mu? Açık oturma vakit kalıyor mu? Kalmıyor. Bir zaruret miktarı insanın haberleri olması lazım. Onu da bir gazeteden haber alabilir ama tam da okunacak gazete pek tavsiye şey edeceğimiz pek yok ama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 bu laflardan anlaşılan bundan sonra ilme vakit ayıfadır i̇nşallah. inşallah şimdi nedir farzımızın adı? kaçıncı faza geldik? 25. 35 neymiş? 54 farzdan 35.si ilim tahsil etmeye çalışmak ve o ilmin muhtezasıyla yani icablarıyla, gerektirdikleriyle amel etmektir Neymiş bu? Farz mıymış? Farz. Şimdi bunun farz olduğuna dair ayetten delik var mı? Var. Hadis şeriften delik var mı? Var. Şimdi o delilleri okuyalım inşallah. Bakalım kitapları da bulduk ama vakit bulabilecek miyiz? Allah teala bizi ilimcet bırakmasın, âlimcet bırakmasın. Evet. Buradaki en yazısından hediye etmiş Ben de kitabı var mı? Birkaç tane ama Bunu kaybetmeyelim. Demek ki mübarek el yazısı da var bunda. Şimdi efendim ilmin önemi, ilmin e, farziyeti, öğrenmenin farz oluşu hakkında ayet-i kerime nedir? Es-sâhücülillah Rabbimiz de hiçbir insan için beşer için cahiz olmadı. Uygun velayet olmalı. ben yecallallah kitap. Allah'ıma kitap versin. Yani bir peygamber, resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi. Allah'a kitap versin ve hükm'e hüküm versin. Yani fıkıh, helal haram bilgisi versin. Ve de peygamberlik versin. Yani verdiğini kop Tüm sonra o kalkıp insanlara desin. Ne desin? Köyü erbatteli, Allah bırakın benim kullarım olun. Desin. Böyle bir şey olmamıştır. Yani hiçbir peygamber ne yapmaz, kendine insanları tapturmaz. Bütün peygamberlerin için geldi? insanları şirkten kurtarıp Allah'a ibadete davet için geldi peygamberler ne yapmazlar asla ve kat'an böyle insanları kendilerine e, ibadete davet etmezler. Bu tabi nereden e, geldi? Nereden icap etti Bu askerimenin bu bölümü denirse onda tefsirde e, Gazi Beyzavi, Gazi tefsirinde Necran ee, Suudi Arabistan'dadır şimdi orası da. Oradan bir heyet geldi. Hristiyanlar oranın meşhur. Medine-i etrafında da Yahudiler var. Bunlar toplandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet etti. El-Mura kurazi diye birisi Yahudilerden olabilir. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'ya tattıkları gibi sen de istiyorsun biz sana tapalım değil mi? Böyle bir laf et. Netranlulardan da Seyyid adında lakabı den Sekir Nasali Hristiyan vardı. O da bu lafa şaşırdı. Yavuz oraya bir şüphe soktu. O Hristiyan da dedi, "Hakikaten bunu mu istiyorsun sen falan?" Kafası Resul Allahu sallallahu aleyhi ve sellem, Ma'acallahi ve a'udhu billah. Allah'tan başkasına tapmaktan Allah'a haşırız. E ve ne bir aban dedi gayri. Allah'tan başkasına ibadeti emretmekten de Allah'a sırlıyoruz. Ne güzel ibadet Allah, Allah ben şirkte göndermedi, bana bak, başkasına ibadeti emretmedi. Ben ancak ona iman ettim, ona ibadet ediyorum. Sizi de İslam'a çağırıyorum. İslam nedir? Allah ibadeti. E tabi ki adam şimdi sen diyorsun ki hiç hiç ben kumar oynamayın, zina etmeyin, faiz etmeyin. Yalan demeyin. işte altın erkekler altın takmayın, kadınlar çubak etmeyi, şu durulur. Ne olacak bu sefer? E sen burada kendi kafana göre, kendi isteklerinle ee, terbiye ediyorsun. Onun için biz sana ibadet etmiş oluyoruz. Zannedebilirler. Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadi kelimelerle Kur'an olarak bize getirdikleriyle, hadis şerif olarak bildirdikleri arasında fark var mı? Yok. Şimdi bile birisi kaksa ki var yani öyle ilahiyatçı hocalar var ne diyorlar? Peygamberin diyorlar bir şeyi helal etmeye, haram etmeye ne yetkisi var? Bunu diyorlar açıkça. Halbuki yetkisi var ama allah Teala ona o yetki vermiş. Ela ikbi innemâ harrama rasulullah bismimâ harrama Allah. Benim haram dediğim diyor Allah'ın haram dediği gibidir. Sakal tıraşını haram dedi. Yasak. Bunu Kur'an'da ayet ara mal huzur man. Altın takmak erkeklere haram. Kur'an'da ayet yok. Ayet ara mal huzur man. Ona bakarsan namazın rekat sayısının farzı dört tekrar Kur'an'da var. Zekat kırkta bir Kur'an'da var. Kur'an'da ne var? Ben hükmetmeliyim peygamber e itaat Allah. Peygamberi de tat eden Allah'a katetmiştir. Peki. Genel yetki. Ve madar bu ve hudud. Peygamber ne verdi ise onu al. Fermanı hadi manifet Neden saklındınız? Onu bırakın. Genel yetki. Allah ile Peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler. Ne günü bir bazı öne bir Bazısına inandınız, bazısının inkar ederiz diyenler. ayetleri kabul ederim, hadisleri etmem. Kur'an beni bağlar, sünnet beni bağlamaz diyenler. Ülal ki olsun ona hakkı. Onlar hakikiyi katıksız kafirler. Ayet bu. Allah'la Peygamber'in arasını açmaktan mi? bu işte. Kim bile Allah'ın ayetlerini de bölüyor. Şu ayete inanırım, bu ayete inanmam o ayette. Onun gavur olduğunu herkes anlıyor. Ama bu o hadisleri inkar edenlere biraz ne gavur olduklarını bile daha hemen henüz anlamadım. Esas bir ilkanlar o hadisleri inkar Kur'an'ı inkar edenin, Kur'an'da bir ayet inkar edenin zaten ne olduğunu herkes biliyor. Ama hadisleri inkar edenler daha büyük sıkıntı var. Çünkü milleti kafasına şüphe sokuyordu. Ben peygamberden duysam inanırım da. Peygamberden ben duymadım. E şimdi Bukhari yazıyor yapıyor? Bukhari 200 sene sonra gelmiş. Bukhari ondan duymuş, ondan duymuş, ondan duymuş. Oho! Arada kim bilir neler girdi diyor. İşte bu kafayı karıştıranlar var ya. Bunlar Kuran'ı inkar edenlerden beter daha tehlikeli var hiçbir peygamber Allah'a kitap verecek, hüküm verecek, hikmet verecek hükümet verecek, sonra da kalkıp da Allah bırakın bana kul olun der mi? Demez Allah buyuruyor hiçbir peygamber bunu yapmadı ve lakin, lakin bütün peygamberler yani dünya kuruldu kurulalı 124 bin, var, bin bir var 124 bin bir vaayet sayısını ancak Allah'ın bilir o kadar fazla. Hepsi ne dediler? Ne dediler? Künu ey kullar bütün peygamberlerin yani ortak teddi. Ey kullar olun. Ne olun? Rabbani yine Rabbani kullar olun. Kur'an kerinde geçiyormuş. Rabbani ne demek? Biz, biz de i̇mam Rabbani biliyoruz. Rabbani Rabb'e bağlı. Allah'a mensup adam demek. Allah'a da demek. E, İmam-ı Rabbani ne için hoş maldı? Tam Allah'a da boğduğunda da aldı. E biz tabi şimdi bu adı Rabbani olmakla bu işler yani sadece ismini Rabbani taksan Rabbani olamazsın. İdane varılır.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 bizim eskiden 15-20 sene evvel. Hurşit Efendi onlardan da Allah rahmet eylesin. İlk başta sonra Efendi Hazretlerine geldi. Yani Hurşit Efendi temiz adam, saf adam Allah, ağlar, sızlar, Allah dostu o şey Efendi'yi tanımamış. Şey Efendi vefatından sonra gelmiş. O adı Rabbani diyelim. O da bunlara işte bina yaptırıyorlar. Tekke yapacağız, şunu yapacağız. Bunlar mürüt olmuşlar. Taş taşıyorlar, toprak tuğla taşıyorlar falan falan. Bir de baktık gidiyor ve hep gazino yaptırıyormuşum. Adamlar bir anlatılan, lan, kimisi dedi ki şeyhimizin oğludur, gazino, mazino ne yaparsa yaparız dediler. Dediler ki, olur böyle şey gazino ya dediler. Ayrıldılar. 110 sakallı adamlar hepsi. Bu işte ben de ayrılanlardan oluyor. Ama tabi... Yani demek ki adamın Rabbani olmakla bu işler olmaz. Sonra Hürsül Efendi istihare yaptı. Mangzefendi Hazretleri'nden ders alayım mı, almayayım mı? Çünkü oradan ders almış. Hiç de daha gelmemiş. Efendiyi görmemiş falan. İsmini duymuş. O şekilde e, çok ihlaslıydı ama. Allah adam böyle. Sabaha kadar Allah zikir yapar. Şimdi öyle adam daha görmedim. Şu anda yok. İstihare yaptım derdi. Bir de baktım İsmail Adi Amsir minaresinden bağırıyorlar. ''Dursun oğlu Hürşit Kukut bu tarafa!'' <gülüyor> kukut soyadı. ''Dursun oğlu Hürşit Kukut bu tarafa'' demişler. ''Kalksın'' dedi, ''D'ye dedi, ''D'ye çık'' dedi, ''D'ye çık'' kaçırmaz, hiç. ''Hemen'' dedi, ''İsmailah'ın yolunu tuttum, tam geldim, camiden girdim, İsmailah, İsmail Efendi, Şeyhülislamın İslam'ın önünde, ''Fatiha'' okurken, bir de baktım, Mahmud Efendi geldi. ''Üç selam aleyküm selam, müstah bir şey demeden, dedi ki senin dediği fitilin hazırlanmış bir kibrit çakması kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Efendi Hazretleri tabi yani. Evet. Adam kimsin, nesin sormaz. Sen hazır geldin demiş ona. Bir çaktık mı sana bir kibrit tamamı çıkacaksın. <gülüyor> Ama adamlar yani mürşit bulacağız diye canlara ya. Aylarca yol giden ne oldu? Yıllarca mürit alayan oldu? Bir Allah olsun bulayım da insan bediim diye bu iş bu ilim tahsili için Allah yolunu bulmak için erenlere varmak için millet ne zahmetlere katlandı. Şimdi ne denediler? Halamuzda elhamdülillah. Neyime? Tabii belki biz biz daha çok nimete kavuştuk. Şimdikiler biraz e, yaşlandığı için biraz da yanına yanaşma meselesi şimdi daha zor oluyor. O vakit herkes ilgileniyordu tek tek. Kanı hanımı inan, kızı inan, adamın oğlu Herkes ilgilenir. Okusunlar, giyin taslesinler, çarşaf giysinler, namada başlasınlar, sakal bıraksınlar. Tek tek. Bir kadın çarşaf giyeceğine bu şehre giderim derdi Yani ona vazetmek için. Öyle uğraş. O kadar aradı. Abim. Tarafımızdan hayvan mükafatlandırılsın. Derecesine aleyhiz. Tek katle cedis. Amin. Çok hizmet. Bütün şu anda hizmetler onun hizmetleri. Rabbani olur. Bütün peygamberler ne demişler? Bizi, bize bize katmayın. Ama bize katmayın demek bizi adam yerine koymayın demek mi? Haş. Peygamberler hizmet var, <gülüyor> var. Var, var mı? Var. Tanzim var mı? Saygı var mı? Var. Evliyaya, alimlere hürmet var mı? Var. E bu hürmet, kazın elini öpmek, ayağını öpmek. Bu ona tatlan mıdır? Ha! Ne yapıyorsam? Sahabe-i İlhamun ya, Resulullah sallallahu elini öpüyorlar mıydı? Öpüyorlar. Dizlerini öpüyorlardı, ayaklarını öpüyorlardı. Bu kadar sayı hadisler var. Gittik elini döptük, ayağını döptük diyorlar. Yani alimlerin, velilerin de pekhamberlerin varışları olmaları haçebiyle ellerini de öpülüyor, ayakları da Bu sünnette var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 Yani biraz senin bir farkın olması gerekmez mi yani? Herkese selam verildiği gibi sana da selam vermek yeter mi? Müsaade etseniz de biz size secde etsek. Halbuki secde etme secde etmek de ibadet anlamına gelir mi? O da gelmez. Aslında secde ibadet anlamına gelir mi? Gelmez. Ama bizim bu şeriatımız yasaklandı. Yoksa mesela Adem Aleyhisselam Melekler Adem Aleyhisselam'a secde etti mi? Kur'an geldi Üstüdürülü Adem, Adem'e secde edin buyruluyor mu? Buyruluyor. E Melekler kafir mi oldu şimdi? E. Demek ki orada Adem'e secde edin ne demek? Adem kıbleniz olsun Kabe gibi ona doğru Allah'a secde edin. Ama onun da sizin kıbleniz olması da onun bir şerefini gösteriyor. Dolayısıyla Secde-i Selamlama Secdesi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 Ama aksiyetlere nur, la ilaha illallah yesjudu llah. Kimseye kimseye secdet etmesi caiz değil. La ma'tü ilahuna yesjudu llah. Ama kim bana ten tesbih Birinin birine secdet etmesini emredecek olsaydık kadınlara emrederdik ki kocanıza secdet. Yani erkeğin kadın hakkındaki hakkını anlatmak için misal olarak söyleniyor. Dolayısıyla cehalet idavetiyle temşih ile ila şarkı bilakadır kaside-i dürde de imam-ı sıyri'nin buyurduğu üzere kaç kere ağaçları çağırdığı zaman kazayı acet yapacağında etraf açık ağaçları çağırdığı zaman ne oldu ağaçlar mucize kitaplarında delalih kitaplarında bunlar yazıyor bu rivayetler secde ederek ayakla ağaçlar ayakları yok gövdeleri üzerine sürünerek ağaç yaptığı yere secde ederek geldi e dere geldi şikayete, ben size anlatmıştım burada, mucizelerden. Dür-ü Mecnun Kasidesi'nin var bunlar, kaynakları orada var. Behekî'nin Delal-i Nübüveysi'nin leserinde, Erbucu Ayni'nin Delal-i bu gibi şeyler var. Bunlar sahih kaynaklar. E dere geldi, secde etti. Dediler, Ya Allah hayvanlar sana secde ediyor, ağaçlar sana secde Burak e Bırak da biz akıllı insanlarız, niye secde etmemize izin vermiyoruz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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin sadece selam vermekle yetinelim mi? Müsaade etmez misin sana secdetsin? Teklifine karşı ne vurdu? La olmaz! Ve lâ t'nekrimû nebiyyekûn Peygamberi bize kıymet verin. Secde etmeyin ama hürmet edin. Tazim edin. Değer verin. Değer vermek ibadettir ki. Hürmet etmek. Mesela yanında sesli konuşulur mu? Ee, ne buyurdu? Gelip de mübarek odalarının etrafında bağırıp çağıranlara Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İşte çık gel hadi işimiz var sende bir şey göreceğiz diye bağırıyorlar gelmişler Bedeviler E ben sallallahu sellem, kuşluk zati biraz istirahat ediyor Yeni Müslüman olmuş Bedevi kabileleri Gelmişler bağırıyorlar Ne lezîne minâdû ekemiyverâ el curât odaların arkasından sana sesli bağıranlar Ekverum la yakilu. onların çoğu anlamıyorlar yani bir kısmı bile bile yapıyor o gavurluk ama çoğu cahil gelmiş çölde onlar sabretmeleri lazım sen çıkana kadar beklemeleri lazım o zaman onlar diyor hayırlı olur yoksa olmaz kötü olur bir kere Hazreti Ebubekir ile Ömer aldiye Allahü Efendimizin huzurunda salihaullahan yükseltmiş. Biraz seslerini yükselttiler. Biraz. Yani bir yere vali tayin edilecek. Ebubekir sıttık. Aldiye Allahan işte e, şu olsun dedi. Hazreti Ömer bu bunu gönderelim. Efendimiz salihaullahan dedi ben onlar vezirleriydi müsteşarlarıydi. İkisinden fikir zordu. Biri öyle dedi, biri öyle dedi. Fena. O arada biri biriyle ya sen de hep benim tersimi dersin gibi, bir sesli konuşma ol. Onların birbirine sen de benim tersime konuşuyorsun demeleri sorun değil de, çünkü onlar birbirine yakın ayakta var, o, o kadar nazlar olur. Ama seslerini yükseltmeleri, yani yüksek sesler Rasulullah Efendimiz'in yanında, sallallahu aleyhi ve sellem, bu olduk. Ne buldu Ati Yayınla dinaman, La La musullem teklu. Allah seni unalim. Yayınla dinaman, Benim peygamberim konuşurken, siz de konuşurken, onun yanında seslerinizi, onun sesinin üstüne çıkartmayın. Seviye olarak, seviye kontrol. Ve La tejaru Birbirinize sesli konuştuğunuz gibi. Ona sesli, bağırtılı, görüntülü konuşmayın. Ente'beza amalukum ve entü'lâ fişurûn. Hiç farkında bile olmazsınız. Bütün sevaplarınız, amelleriniz, hayırlarınız, iyilikleriniz, cihatlarınız, gazalarınız, haçlarınız, ömreleriniz, sivine mahrulun. Tehkide var. Edebizdik kolay bir <gülüyor> şey mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرُبُّونَ اَصْفَاتَهُمْ اِنَّ رَسُولِ اللّٰهِ اُلٰٰهِ كَلَّذ۪ينَ امْتِحَلَ اللّٰهِ قُلُوبُهُمْ litteqva. Benim peygamberimin yanında konuşurken kısık sesle konuşanlar işte onlar Allah'ın kalplerini takva için seçip ayırdığı özel kullardır. Onlar için büyük malzelerik var. Büyük bir keabatlar Ondan sonra Elbubbekir ile Ömer Allahu teala anhuma hiç acaba sesli konuşulan? Hayatları boyunca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki biraz sesini yüksek, duyayım. Biraz arttırıyorum. Yine Efendimiz derse ki biraz sesli konuşalım o kadar. Ölünceye kadar fısıltıyla konuştular. fısıltı Çünkü Eru Bekir Ömer gibi olursa makamın. Onların hali başka. Bazı böyle. Oluyor işte. Ha, Peygamberinize değer verin. Bu şimdi bu saygı ibadet değil ki. Saygı var. Allah Teala saygı istiyor. لَا تَجَعْيُ دُعَاءَ الْرَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bu da Nuh Suresi'nde olacak. Sakın birbirinize çağırdığınız gibi Ahmet Mehmet, benim peygamberime öyle çağırmayın. Öyle ya Muhammed falan, öyle ismiyle falan diyin. Ya Resulallah, ey Allah net, ya, ya Allah, Ey Allah'ın peygamberi, ya hayra halkı ey yaratıkların en hayrası. Öyle ya Adıyla falan olmaz. İşte, edeb var. Peygamberinize değer verin. Ve ariful hakkali Ehlinin hakkını takdir edin. Alimse, bak, illa peygamber olması şart değil. Veli ise tanzim edin. Alimse, değer verin. Hafız. Kur'an'ı ezbere bülüyor. Hürmet edin. Ziyade tanzim eyle bulunacağım.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 Hangisi daha fazla ayet ezbere biliyorsa onu öne koy. Mezarda bir ayet fazla bileni öne koy. İlla olması olmazsa şart değil. Ezberi fazla olsa öne. Ehline için hak teslim edin. Değerlerini takdir edin. en evet. bin Allah'tan gayrına şeyde etmek caiz değildir ama hakkını herkesin ve Hürmetinizi yapın. Saygınızı gösterin. Ben ekrame alimen bir alime ikram etse yani değer verse 70 peygambere değer vermiş olur. Bu ilmin hürmetlidir faziletidir. Onun için hiçbir peygamber, hiçbir veli hiçbir alim kimseye Allah bırak bana tap, bana kulluk et beni dinle demez. Lakin ne der? ''Könü Rabbani'yi'' ''Rabbani kullar olun'' ''Rabbe bağlı kullar olun'' ''Allah adamı olun'' der. Dedi mi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Der. Duyurdun mu sen şey o? Bu? Şimdi bunun yolu ne? Şimdi dikkat esas, sadete gelelim. Rabbani kullar olun. Ama neyle? BİMA KÜNTÜM TÜALLİMÜNEL kitap Kur'an'ı öğretmekte olmanız sebebiyle. Kur'an'ı bak öğretmek. Halbuki öğrenmek müeve? Öğretmek mi? Öğrenmek önce insan öğrenmeden öğretemez. Ama allah Teala burada ne yapmış? Öğretmeyi öğrenmekten öne almış. Neden? Ben öğreneni takdir ediyorum seviyorum ama öğreteni daha çok seviyorum. Men, alim kendisi Allah'ın dinini öğrenirse ve amile amel ederse, bildiğini tatbik eder ve alleme bir de insanlara da Allah'ın dinini öğretirse fe dâlike yud'âzîmen fî melekû cissevâ göklerin manevi alemlerinde bütün melekler katında o adam Allah'ın büyük kulu olarak kayıtlara geçer. Sen adama dünyada adam yerine koymazsın, değer vermezsin mekama, gökte gibi tüm meleklere sorsan, büyük adam derler. Onun için yeryüzünde sana ne demişler, ne dememişler. Hiç mi? Ebu Zer-i hazretin, vallahi Allah çok böyle eline geçenleri dağıtan, azakana kanaat eden, zülh zahibi, mal stok etmeyen bir zahit. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ee, Cebrail Aleyhisselam bir kere geldiğinde Ebu Zer'in duasını söylüyor. Dualarım kitabımda var. Çok da acayip dua. On şey istiyorum. Her gün Allah'tan on şey istiyorum. Ebu Zer. Bu duayı biz çok beğeniyoruz. Allah çok beğeniyor. Cebrail Aleyhisselam kendi söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve tarifini ebazen. Siz Ebu Zer'i tanıyor musunuz? Ebu Zer'i tanıyor musunuz? Dedi innehu le'arazun minu Minel minel filan. İneu, fil sema, laağrafu minel filan. Yerde tanındığından fazla göklerde tanınıyor diye. Anladın? Mı? Dünyada insanların itibarı önemli değil. Rabbani olun. Kitabı öğretirseniz, Kur'anı öğretirseniz, öbür madde gökten rüziyor. Tabii ki onun da yolu ders okumaktan geçer. Ders okursanız,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 Olmaz ayet bak Cuma bitti mi, kamide durmak çağrı çıktı dışarı denir mi adam Demmez. Oradaki emir, feyla kavaj olursa da Cuma'yı bitirdiğiniz zaman, fetteşir o filaf, serbesttir isterseniz dükkanınıza gidin. Çünkü neden Cuma saati, e, ticaret alışveriş haram olduğu için, adam şimdi ne zaman bitecek bu iş diye düşünür. Mevla da böyle ki, namaz bitti mi serbest, git dükkanına diyor. Ama bu emir değil. İbaha, serbestlik mi? her emir vücub için olmaz bu ayetteki emir nedir? vücub içindir ne demek vücub? Gerekliliğini bildiriyor, rabbani olur bana bağlı olur Allah'a bağlı olmak müstahap olur mu? Allah'a bağlı olmak farz peki Allah'a bağlı olmanın yolu ne diyor? kitabı öğreneceksiniz öğreteceksiniz ne olmuş şimdi öğrenip öğretmek okuyup okutmak, ilim tansil talim etmek ne oldu? Farz. 35. farz neymiş? Bilim. İlim tahsil edip, amel edip öğretme. Gel bakalım bizim ne kadar bir iş çıktı bugün. Başımıza hoca efendimiz böyle zevkine geliyorduk. Dinliyorduk, ara sıra gülüyorduk, eğleniyorduk. Muhabbete takılıyorduk burada. E şimdi sen bu farz dedin ya. Ben, <gülüyor> ben sahte bu farz farzı Bu farz ucu. Bundan sonra, çıktıktan sonra fazla. Burada bir saat muhabbet ediyoruz. Esas var, çıktıktan sonra. Şimdi eve gireceğiz. Hanım yatsıyı kırdı mı? Oğlum yatsıyı kırdı mı? Kızın yapsakı mı? Abdest almayı biliyor mu? Kursuyu biliyor mu? Helal haram biliyor mu? Bir şey biliyor mu? Öğrenip, öğreterek Rabbani kullar olun. İlim öğretmeni hazırlayın. Çok. Tabi Allah'ım Rabbim acayip hikmetler var. Bir yandan öğretmeyi de öne almış. Şimdi hadisi şerif var mıdır? İlim öğrenip öğretmenin farz olduğuna dair. Vardır. Ben size devamlı ne okuyorum? Bir hadis okuyorum. Ne diyor hadis şerifte? Talepun ilmi meşhur bir hadis. İlim tahsil etmek nedir? Ferizatün tarz farzdır Kime vardır? Allahükülli müslümin ve Müslüman. Her Müslüman erkek ve her Müslüman kadının ilim öğrenmesi neymiş? Farzdır. Şimdi burada hangi ilim? Hangi ilim? Yani şimdi dersek ki sosyal bilgiler. Bu her Müslümana farz olur. Coğrafya farz olur mu? matematik farz olur mu? efendim fizik kimya hendese farz olur mu? felsefe o etten kaç <gülüyor> mantık işi mantığa olmak vahiyden uzaklaşmaktır farz olur mu? doktorluk farz mı? değil herkese herkese farz mı? herkese farz değil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 Bunları bilmem farz. Bizim itikat risalesi var ya. O itikat risalesini ezbere bilmen gerek. Ezbere. Soru cevaplı. Ben diyorum. Bundan cevap veremeyene kız vermeyin. Çünkü ben çok kısa yazdım. Ondan aşağısı kurtarmaz. O kata bir şey bilmeyen nasıl olacak? Yani kızın istemel gelmiş. Adama soruyorsun. Efendim sıra köprüsü var mıdır? Mizan nedir? adam böyle suratına bakıyor ne surat ne mizan ya <gülüyor> Allah'ın sıfatlarını sayı zati sıfatları şubidin sıfatları neyden sayıcak Allah Teala nasıldır Allah'a bana bir tarif et böyle bakıyor bu insana şimdi yarın bugün deseler Allah'ın çocuğu var inanır Allah baba desen inanır Allah gökte desen inanır e bilmiyor bir şey ona bırak kız nasıl edecek? Az. İtikat izahıdır yani neye inanacağını bilecek bir defa. En kısasında. Ehl-i sünnete göre. Ondan sonra iman nedir? E, İslam'ın şartları var, imanın şartları itikat. İslamın şartları: Amen. Anladınız mı? İman şartlarında ne yok? Böyle gidip de abdest almak, abdest almak, eğilip rükû yapmak yok. İman nedir? Allah, melekler, kitaplar, peygamberlerin ahiret günü, yani işte kadere, kader. İnanmak. Bu inanmakla bir hareket var mı? Böyle elini kaldırman falan lazım mı bir şey? Yok. Oturduğun yerde felç olsan bile iman edersin. Akıl lazım. Aklı olmayanın imanı olmaz. Yani delilere bir iman sorulmaz. Mesul değil. Aklı olan herkes ki elini ayağını kıpırdatamasa bile inanabilir mi? İnanır. İman. Bu İnanç tarafıdır, itikâb. Ondan nedir? İslam şartları amel, namaz hareket olur, oruç bir faaliyetle olur. Harf ona keze, zeka göğredir. şartlarına ait olanlar için demek İslam şartları da amel tarafıdır. Bunları bilmek, bu kadar bir şeyi bilmek, yani namaz nasıl kılınır? Namaz nasıl kılılır? Abdestsiz kılılmaz. Abdest nasıl alınır? dört tane uzvunu yıkamadan abdest yani farz olarak konuşacak olursak, olmaz İşte bu oruç nasıl dozulur yani bir şey yersen orucu bozulur sen şimdi istediğin yaz orucu heriyet et bir şey yediği zaman bozulduğunu bilmezsen bu oruç, olmaz yani ilmihal bunu ne bozar bunları öğrenmek her müslümanın diyene farz bir hadis-i şerif var meşhur Kutlumun Çin, ilim Çin'de de olsa arayın bulun ne ilmi ne ilmi hocam evvelim burada fazlalık var gidiyorum Çin'den mal alıyorum getiriyorum orada ucuz malları öğrendiğini öğreniyorum hadis de diyor Çin'de de olsa gidin Çin'de de olsa gidin de malzeme alın demiyor mu İlim, ilim. ilim Çin'de de olsa niye söylüyor biliyor musun? Çin mi? o zaman en uzak gelmek Mekke'ye o en uzak yerde bile olsa yani burada iman şartlarını size anlatacak bir adam olmasa İslam şartlarını, farzları vacipleri, zorunlu olduğunuz vazifeleri size öğrenecek bir alim kalmasa bir bölgede dünyanın en ucran köşesinde olsa bu ilmin sahipleri farz ediyor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 nereşinmalısın sen? nasıl bir sen? şu anda farz ilimler biz 54 farz diyor 54 farz, adı üstünde kitabın, 54 tane farz var bu farzları okuyoruz burada bu farz ilmini okurken bundan üstün ne var ki sen bunu dinleyeceksin? bütün peygamberler bize şu hikmeti öğretmeerken kûnû rabbanîne Ey Allah'ın kulları, Rabb'e bağlı olun. Rabbinize bağlı olun. Şeytanların elbise irtibatı kesin. Allah ortak koşmayın. Rabbinize irtibat kurun. Ona ibadet edin. Ama nasıl olacak bu? İşte işin başı, suyun başı öğrenmek ve öğretmek geçe. Ben Allah'a çok bağlı adamım demekle olmuyor. İlimsiz Allah'a bağlanılmaz ilimsiz cahilce ibadet olmaz Ne Hz. Ali Efendimiz kasama zahri sınıfan iki sınıf insan belimi kırdı diyor efendi hazretleri de bu sözü okurlar. çok daha çocuklukta kendisinden duymuştum bu. iki sınıf insan sırtımı belimi kırdı nazafet demek. Birisi alimun gün. <gülüyor> alim fakat haramları alenen işliyor. Yani milletin ortasında açıkça haram işliyor. Bu tür alim yapınca da bütün millet ne diyor? Yahu diyor bu demek ceha istiyor. Hani geçen dedim ben size. Aldı şarkıcının biri bir ilahiyatçıyı yanına horona kaldırdı. Bir horon ettiler. Ondan sonra dedi hadi birisi çıksın da horona bir daha günah kesip bakalım. Yani bu ilahiyatçıyı da horon oynattım ya diyor ya. Sanki efendim e, ilahiyatçı olmakla hoca olmak adam güdaş demez mi? İşleyebilir. Ama milletin ortasında oynarsan ekranda işte oradan millet fetva çıkar. Yani geçen dedim ya dayanamıyorsan evde oyna. yani. Bazı adam dayanamaz ben. İlleri zıplayıp zıpla al al bir ip oyna bir şeyler yap. Hareket faaliyeti fazla geliyorsan hiperaktif sen. Yani ya oyna bir şey ama gidip de milletin önde oynamışsın hoca adamsın, adam diyecek ki bu cahil oluyor. İki sınıf diyor belimi kırdı. Adam alif fakat ortalıktan haram işliyor, alene içki mi içki içerse diyor hoca, ne oldu işte ve cahil müte nesil ikincisi de diyor cahil olup da çok ibadet yaparsa o da belimi kırdı diyor neden? vende alev, yünet Şimdi bir adam alim olup haramları da alenen işlerse onu gören bütün insanlar dinden ilimden soğuk. Zaten bu alim. Adam bunu yaparsa bu nasıl ilim ya? Bu hocalarda iş yok. Zaten birinin yaptığından bütün hocalara ne olur? Atı çıkar, tıra Hocalar çok yerdi mesela çıkartmışlar. Kim bilir bir hocayı yediyse çıkarttılar onu. Ben gördüğüm hocaların çoğu yemeyim. Ama adamın evinde işte o cana incir açtı bir hoca gitti misafir <gülüyor> getir sabah öğlen akşam getir getir. e Şimdi bazıda böyle de var o böyle birkaç tane birbirinden hoca kılığında da olabilir ev sahibini zora sokanlar oluyor. Ya kardeşim sen böyle ne meyve getireceksin bir yerde kabak fasulye böyle şeyler olmaz biraz kaz öğütük pişiret getir felen böyle insanlar da var yani ondan sonra adam da tabii bundan soyuyor. Veyahut da işte yatacak Ya bak hocaya ben disiplinle işlerden yapmaz. şimdi o kendi içimizde toplantı yapıyor. O, o ona diyor falan. E adam da diyor kardeşim nasıl hocasın diyor. Pisliği mi yağdırıyorsun şimdi ben bu saatte nereden bulup şüdü bu sakalıya bulamam falan. E böyle hareketler bir kişi yapmışsa bütün hocalar böyle midir? Değildi. Ama şimdi eee insanlar not veriyor. Not Birinin yaptığı yanlıştan bütün mühseseyi tüceliyor. Bizim millet de cahil. Böyle yapmamak lazım. Ve cahil yorulun bu neresi bileceği bir tane ki cahil de çok ibadet ederse milletine ne yapar? Cihalete teşvik eder. Adam der ki ya bu adam hiç ilmi yok, şey yok. Ümmi adam, kırağıtı bozuk, harfleri yanlış çıkarıyor. Şudur budur ama sabah kadar diyecek duruyor evliyalı olmuş uçuyor adam ya. Yunus <gülüyor> adam der ki net canım çıkınca hoca olana kadar hocalarında çoğu evendig evliya olamıyor. Ama bu adam cahil ama evliya olmuş. İşte diyor azetadi baş edemedim diyor. İki iki kişiyle baş edemedim. Alim amil olacak. İlmiyle amel edecek ki yüzümüz açıkça. Cahil de cehalete razı olmuyor ne kadar ibadet yapsa da ilim de ibadettir. Hatta ilim nafile ibadetten üstündür diyecek. Cehalete razı olmayacak. Okuyacak. Cehalet. Teallem ya fetâ vel ceheli ârun bihâ illâ himarû. Genç, ey genç! Öğren diyor. Oku! Cehalet ayıptır. İnsanı utandırır, rezil eder. Cahiliye ancak uzun kulaklılar razı olur. Merkepler razı olur. İnsan cehalete razı olmamasın. Şimdi bir tutam sakalın var, sarılın var, Halep müftüsü gibi görenler hürmet ediyor. Aa hoca efendi, hoca efendi. Bir de geliyor, bütün talebeler korkuyor. Şimdi bu hoca efendi bizi bir imtihan ederse hep kaybedeceği esbeler. Bir de geliyor, esselamun aleyküm diyor. Bütün talebeler oh diyor. Niye? <gülüyor> Esselamı yanlış verdi. <gülüyor> Çünkü selamun aleyküm olur. Ama başına harf-i tarzı, elif gelirse sonundaki temin düşer. Esselamu aleyküm. Ama ne diyor? Esselamun aleyküm. Esselamun dedi mi? Zır zır cahil demektir. Şimdi bu adam bütün tutam sakalı olsa, bütün talebeler korsa, bundan hiç zarar gelmez. İşte cehalet adamı eder. Ne gereği var? Ne gereği var? Öğrenmek lazım. Allah'ım Kimseyi ne yapmaz? Mazur tutmaz bu işte. Bakın İmam Vahak daha büyük müfessirdir. Vahak ne demek? Çok gülen demek. Niye çok gülen demişler? Mübarek <gülüyor> dört sene anasının karnında kalmış. Böyle dişleri çıkmış böyle, öyle doğumda. Böyle diyorlar. Onun için Vahak adı müfessirlerin başlarında gelir. En üst tabaka sahabeden sonraki baş müfessir tabiindeki tabakada. Yüksek seviye İmam Vahak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 100 dereceden bir eksik geçse mesul olur, 99'la dokuzla yetinemez Kur'an-ı Kerim ilmi, tesir ilmi, ayet, hadis ilmi, fıkıh ilmi özellikle ilmihal, bu konuda diyor gücünden bir ufak edemez Allah onu mazur görmez diyor çünkü Kur'an'da Allah buyuruyor kûnû rabbaniyine ne demek rabbani olun? kûnû fukaha, kûnû ulema fıkıhçı olun, alim olun, dininiz hakkında bilgili olun Tabii ki herkes imam olacak hali yok. Şu anda da fıkıh hocalarımız var. E biz de fıkıh ihtisasında değilim. Ben biraz tefsirle uğraşıyorum işte hadislerle falan ama e fıkıh ihtisasında vaktim yok. Bir şeyler biliyorum ama. Lakin devamlı her meselede ne yapıyorum? Fıkıh hocalarımızı fıkıh. arıyorum. Bu mesele nerededir? Bu konuda hüküm nedir? yani e alim ol, Olamadın talebe ol, Olamadın dinleyici ol olamadın, cehenneme otur mu? Ne yapacağım seni be? Ne yapacağım? Yani kardeşim, hoca olamadın. Talebe de olamadın, e dinleyici de olamadın. Ancak, maç izleyicisi, film dinleyicisi. Bu adamdan Müslüman olmaz. Bu adam itikadını bilmez. Bu adam neye inanması gerektiğinden haber olmaz. Bu adamı gavul etmek çok kolay olur. Bu adamı dinsiz etmek çok kolay olur. En ufak meselede mesele de hemen dinden çıkar. Onun için, Alimlerle oturmak lazım. Sohbetlerde bulunmak lazım. Efendim, ölü katleri dilit lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bir bi ulema. Mutlaka alimlerle oturun. İlim ehlinin sohbetlerini bırakmayın. Ve sibahil Hikmet sahibi Allah dostlarının ilmiyle amel edenlerin sözlerine kulak verin.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 Baala alin u'zami ejmgin. Allah menaa neseluk al janna. Naeulubik min al naf. Allah menaa neseluk al iltaka ve al janna. Naeulubik ve al naf. Allah menaa neseluk al janna. Fmanbaru bila min tawli muame mama قربيها او يا معبد الله منا شرف غير ما شاله لكم نبي وكان وحصن صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بكم من الشر مشتاقين نبي محمد صلى الله تعالى uzaktan yakından gelen ve uzaktan yakından internetten radyodan dinleyenleri iman ile, intikar ile ve ile muhabbetle ve sevgiyle ve saygıyla ve amel etmek niyetiyle dinleyenlerin hepsini, hepimizi affeyle ve affeyle. cehennemden azaldeyiz. Korktuklarınızdan naileyiz. Korktuklarımızdan emin Evladını afadımızı ilimle yetiştirmek nasip bey salihlere ilham beye ailelerimizi yarleye taat yarleye mal evlad fitnesine muhafaza ile düşman şeklerinden muhafaza ile nazarlardan gözlerden hasetlerden fırsatlarla cinlerden şeytanlardan. Ve bütün Ya Rabbi, gökten yerden gelecek, afatlardan. Cümle bizi muhafaza eyle, evimizi, ocağımızı muhafaza eyle. Malımızı, mülkümüzü sana emanet ettik, muhafaza eyle. Allah'ın dinimizi, imanımızı, en başta emanetimiz, sen bize bağışla. Ya Rabbi, Allah'ın dinimizi, imanımızı, en başta emanetimiz, sen Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle, el-i sünnete yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle, Hristin'e yardım eyle, Kaşya yardım eyle, Afganistan'a, Pakistan'a yardım eyle. Allah'ım Somali'ye yardım eyle. Çeşenistan'a yardım eyle. Çeçen kardeşlerimiz Türkiye'de de zor durumdalar. Geliyor Rus ajanları öldürüyorlar. Ne yaptıkları belli onlara yardım eyle. Sen onları burada muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi'l-i Çeçenistan'da her yerde Ehli sünneti Müslümanlar. Aziz eyle. Amin. Ehl-i Türk'lü zelil eyle, hakkıyla eyle. Amin. Fırsat verme ya Rabbi'l-i Alemî. başlarına makuş eyle. Ya da vatanımızı İslam vatanından iç savaştan dış savaştan muhafaza et. Asker polislerimiz bir kor korurdukları gibi sen de onları muhafaza et. Şehitlerimize rahmet eyle kabirler. Yani şurada birkaç gün içinde kaç kişi öldürdüler ya? Kaç kişi öldürdüler ne acayip işler yani. Böyle durmuyorlar ancak sen durdurabilirsin. Bu siyonizmin bu kafirlerin yaktıkları ateşi sen söndür ya Rabb'i. Bir an evvel söndür ya Rabb'i askerimize, polisimize muvaffakiyetler ifsani, başarılar ifsani, becerikler ifsani, tuzaklardan korunmalarını nasip eyle. Ya Rabbi Allah. o Çeçen kardeşlerimizin, o şehitlerimize de çok rahmet kabul et. Nur eyle, insanlar bunlar şehit edildiler. Diğer askerden, polisten şehit olanlara bu hafta iki hafta içerisinde, son haftalarda hepsinin kabirlerine rahmetler idgâle eyle. Allah'ım Takipçilerden bizi muhafaza eyle, suy takipçilerden muhafaza eyle, kötü kem gözlerle, kötü fikirlerle, kötü niyetlerle, etrafımızda dolaşanları bertaraf eyle, Amin. alemize açılan mahkemelerde kaybetmelerini nasip eyle, hiç fırsat verme ya Rabbel alemin ve nasirin, bütün mahkemelerimizde hayırla kazanmamızı Amin. nasip eyle, Amin. davalarımızı hayırla rakıbetini hayır eyle, Amin. hepimizin her işimizi ya Rabbel alemin, İslam'a Kur'an'a uygun eyle. Hakimetlerinle işte güzel eyle. Amin. Dünyanın, dosvalardan ahiretin azabından muhafaza ile. Kendinden, Rabb'den, gecenden hüznünden muhafaza ile. İçimizdeki sıkıntıları ferahat demdileyin. Kur'an'a cevaba demdileyin. Amin korkaklıktan, borca kapılmaktan muhafaza eyle. Zalimlerin, güçlülerin, cebbar zorbaların kahtına uğramaktan muhafaza eyle. Dinimize, dünyamıza, malımıza, ailemize. Afiyetler yapacağını. Bize günahsızlık nasip eyle. Ya Rab günlerimizi, saatlerimizi mümkün mertebe günahlardan uzak geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi alemin veya hayran nasini. Sallallahu aleyhi seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellem ve bari ala seyyidina hamd el Nabi el habibil el Gal el Qadri, el Azim el Jahi, Allah alhi ve cahbi. Tevfiz kabulu, Khairul Muradan Husooli. Al Salatu ve Selamu alayki ya Rasulullah, Salatu ve Selamu alayki ya Habib Allah, Salatu ve Selamu alayki ya Şeyda Laili ve Akhiri. Felhümüllahi ve alaamidillahi, Sallallahu Salallahu Taala ve Selim Ali ve Şah. روح ما تجاوزون الفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين